Sebiller. Sebil, genellikle camilere bitişik yapılan, özel bir mimarisi olan ve karşılık beklenmeden hayır için içme suyu dağıtılan yapı olup, Ayasofya'da da bu amaçla yapılmış iki sebil bulunmaktadır. Bunlardan biri, Ayasofya'nın vestibül kapısından avluya çıkıldığında sağda, güneybatısındaki beden duvarına bitişik, ancak ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen, Mimari üslubundan dolayı 18. yüzyıla tarihlenen, mermer kaplamalı olan Sebil'dir. Arkasındaki kapıya doğru bir Sebilce odası ve odayı çevreli dikdörtgen iki penceresi bulunmaktadır. Pencerelerindeki şebekeler ise dökme demirden olmalıdır. Ayasofya'da Osmanlı klasik mimarisi Sebil örneğini yansıtan ikinci Sebil ise, Sultan İbrahim, 1640-1648 tarafından, Ayasofya'nın dış avlusundaki duvarın güneydoğu köşesine yaptırılmıştır. Üç penceresi olan Sebil'in pencereleri mermer oymalıdır. Her bir pencerenin alt kısmında su dağıtılması için kemerli bölümler yer almaktadır.